Merhaba arkadaşlar, Can Pakit Podcast podcastimize hoş geldiniz. NBA Dergisi'nin bu haftaki programında NBA'deki e, hamleleri konuşacağız. Birkaç takas gerçekleşti geçen haftaki, geçen haftaki programımızdan bu yana. Hidayet'in kıyafısla anlaşma ihtimali var. Doğuş'u değerlendireceğiz. Andre Miller'in Denver'den ayrılma ihtimali var. New York takımlarının çıkışı, Golden State'in State çıkışı var. Süreniz kalırsa bunları da değerlendireceğiz. Öncelikle de hoş, hoş geldin. Merhabalar. Ee, hidayet'ten başlayalım istersen abi. Hatta bugün sizi de ekleyebiliriz yanına. Evet, Hidayet... Hidayet'ten girelim. Ha, aynen, sen gir. Yani Hidayet'in zaten kontrolatılı feshedildiği gün e, NBA'de kalmak istediğini açıklamıştı yani. Hani bazı Avrupa senaryoları geçti. Hani hatta sene başından beri bir Fenerbahçe ile ilgili sürekli adı geçiyor biliyorsun. Ama Hidayet Emre de kalmak istediğini söyledi ve sanılımdan aksine ya da çok kişi tarafından böyle zannediliyor mu bilmiyorum ama yani Hidayet'in hala bir değer olarak gören kulüpler var. Özellikle hani böyle şampiyonluk için bir iki küçük ayara ihtiyacı olan takımlarda Hidayet zaten hani son zamanlarda ne yazık ki gösteremese de çok yetenekli bir oyuncu. Onun dışında tabii Orlando ile yaşadığı final serisi ve orada yaptığı tecrübe, orada kazandığı tecrübe. Çünkü hani biliyorsun bu özellikle final serilerinde, playoff serilerinde tecrübe çok fazla öne çıkan etken olarak karşımıza geliyor. O yüzden özellikle hani NBA medyasında böyleydi. Bizde de yazanlar oldu. Yani şampiyonluk Hedefleyen yani takımlardan biriyle anlaşması muhtemeldi. Ya Onlar he. Ya Aslında şu e, doping olayı olmasaydı takımıza attığımız ilaç olayı Bence daha çok talim çıkabilirdi. Yani biraz da e, şey bozacak bir gözüküyor. Yani takımlar belki onu düşünüyor olabilir. Yani. iki senedir yattığı için işte takımın ruhunu da bozmasın tarzında düşünenler de çıkmış olabilir. Yani o biraz hidayetin alanı daraltmış olabilir yani. Büyük ihtimalle sonuçta hani hoş bir söylenti değil ve ne zamandır o de forma giymiyor Bu tabii ki olası alayların bir kısmını elemiştir. Ama Clippers zaten ilk sözleşme fesedinden beri iyi gösteriyordu. Şu anda da işte workoutlara çıkıyormuş Clippers'la. Yani işte hidayetin son durumunu bilmemiz biraz zor. Çünkü yani kabul edelim dünya e, Avrupa şampiyonasında hiç öyle etkileyici bir performansı yoktu. E, NBA'de hiç süre bulamıyor. Tamamen kontratının feshedilme günü beklendi. O yüzden kendi devam etti mi çalışmaya ya da ne seviyede geldiği an oynayabilecek, katkı verebilecek düzeyde mi? Bunlar tabii soru işaret ama hani hidayetin fiziksel olarak çok fit olmasa bile yine de oyuna katabileceği özellikler var. Bunların en, en önemlisi tabii ki oyunu değerlendirebilmesi ve doğru pas e, doğru pasları bulması ve bunları yapabilecek ...derecede iyi bir e, pasör olması. oyna daha çok zaten hani çok aklıyla oynayan bir öncüydü. E şutları mesela şutları benim için geçen sene, e, geçen yaz büyük soru işaretiydi. Çünkü o şutları isteyecekler yani özellikle şampiyonluk takımında geçen de finallerde gördük yani... ...gelebilecek bir iki dış atışın kadar ekstra... ...bir etkiyle yap yapabildiğini gördük oyuna. Dış atışların durumu bence çok önemli. Ya vallahi hacı bu şeyde çok kötü attı yani dünya şampiyonasında Avrupa evet. şampiyonasında pardon o, o ama işte beni çok kafam karıştı ama şimdi e, bahsin bugün e, workoutlarla ilgili e, Dark Rivers konuşmuş şimdi onunla ilgili şeylerin ve her yerden çok soktu demiş yani Dark Rivers workoutını beğenmiş idir yani iyi yani, gözüktü vücudu o, o işte zaten bence onlar da en çok onu merak ediyordu çünkü o, o so, en çok soru işareti yaptı. Zaten şu anda iddia böyle 30-35 dakika müthiş performanslar kimse beklemiyor. Yapabileceği bir iki kritik iş var. Ee, onları yapabileceğini, yap yapamayacağını ölçüyorlardı ve eğer ben o yok okumadım. Öyle de bir açıklama yaptıysa bu Creepers'la anlaşmaya bir adım daha yaklaşmıştır gibi geliyor bana. E bence Creepers için mantıklı bir hamle yani özellikle hani Chris Paul'u çıkarttığımızda ki Paul'un bile bir hani final yürüyüşü olmadığı ee, tecrübe bakımından çok büyük eksikliği olan bir takım bu. takımız büyük bir tecrübe. Kenardan çok şey katıyor ama onun saha içinde de zaman zaman Chris destek vermek zaman zaman olmadığı zamanlarda belki bir iki ipi ele eline alabilecek bir öncüye ihtiyaç vardı. E, tecrübesiyle ve dediğim gibi diğer ekstra özellikleriyle fitliğine bağlı olmayan özellikleriyle bence güzel bir alternatif idareti onları için. Yani Aynen sana katılıyorum. Yani şu anda piyasada çok bir büyük... Ee, adam yok. Zaten hamle gücü de çok yüksek değil yani. Ee, Clippers'ın yani Chris Paul olsun ve takımda yani bence şampiyonluk için birkaç hamle yapması gerekiyordu. Hidayet denenebilecek ris risksiz bir hamle yani. Kaybileceği bir şey yok Clippers'ın yani bence burada. Deneyebilir. Yani halinde Chris Paul'un bu sakatlığı süresinde belki bir şeyler veriyor. Yani, Stephen Jackson'dan olalamadılar. Ama evet. yani işte ve bir U U U işte ilgileniyormuş. Gerçi e Lakers'ı ilgileniyormuş galiba da. İşte Uyac'ı ne verebilir? Onu da hiç bilmiyorum. Yani. O da hiçbir şey veremez mi bana. Ya ben yani Uyac bana şu anda Avrupa düzeninde bile çok katkı verebilecek gibi gelmiyor. Ki zaten öyle bir seviye olsa yani benim aklıma direkt şey geliyor. Hani biraz da eski evi olmasından dolayı. Hani Lakers'ın şu anda kadrosu zaten derme çatma bir kadro. Yani bir şampiyonluk amacı olan bir kadro değil. Hani Lakers çok daha başından ilgilendi. O öyle bir potansiyel görselerdi. Bu yetişin evet, birkaç seyrisi kaldıysa bence de. Belki onun için alınabilir yani. Yani çok çok gerekli bir hamle gibi gelmiyor bana. Yani, yani belki sürpriz yaratır ama bu yetiş hamlesi bir şey değiştirir mi çok ihtimalen değil yani. Ee, tamam. ol. Ben kapatalım şeyi, e, bir şeyi. E, Bank buyum takası gerçekleşti. Gördünüz hafta. Bank e, denk... Kule'nun Kule'nun da geçti. Bynum ise Chicago'ya geldi. Yanında birkaç taraf hakkıyla ve Chicago Bynum'u wave etti. Bu takas hakkında sen aslında uzun bir yazı yazmıştın. Okumak isteyen arkadaşlarımız girebilir, orada görebilirler. Şimdi bir de burada konuşalım abi. Konuşalım çünkü önemli bir takas bu. Bu sene gerçekleşen en önemli takaslardan biri. çünkü. E, denk bir şeyleri değiştirebilen bir oyuncu. Zaten hani kariyeri boyunca elit oyuncular arasında anıldı. All-Star bir oyuncu ve e, şampiyonluk yolunda yarışan bir takımdan onlardan 1-2 alt seviyede hani daha hala bazı şeylere ihtiyacı olan bir takıma geçti. Dolayısıyla dengeleri değiştirebilecek bir oyuncu. Ya yani, şöyle söyleyeyim ben zaten hani Yazın da konuşuyorduk. Bu. Çünkü kontrat meselesi yazdan bu yana süregelen gelen bir mesele. Bu yeni bir şey değil. Yazın uzatmazlar olarak kontratı. O zamandan beri ben dengin Chicago dengi bırakmasına çok sıcak bakmıyorum açıkçası. Çünkü hem denk çok önemli bir oyuncu şampiyonluk yarışındaki bir takımın bu kadar önemli belki de takımın en önemli ikinci oyuncusu diyebileceğimiz, tabii değişebilir ee, görüşlere göre ama bence öyle olan bir oyuncu bırakması çok büyük zarar verebilir takımı. Yani şampiyonluk öyle kolay gelen bir şey değil. Bunu diyoruz da çok güzel kazolar, çok başarılı takımların bu yolda hedefine ulaşamadan çok şahit olduk ki hani yakın geçmişte hemen bir Oklahoma örneği var. Yani şimdi Oklahoma'nın yeniden toparlanmaya çalışması ardından sonra ki onların iki yıldızı ellerindeyken hala. Şimdi Chicago için aynı şeyden bahsedeceğimiz düşünüyordum ben ama yani Ş Chicago ya yönetiminin cimriğini çıkartırsak Chicago güzel yönetilen bir kulüp yani yaptıkları hamleler kadrolarına kattıkları oyuncular draftlardan olsun işte muhteşem draft yapıyorlar bir kere ya. mükemmel draft Chicago zaten... Kadonun hepsi draft yani bakın Derek Rose draft Jimmy Butler draft Joe Kim Noah draft Taj Gibson draft yani e, değil, e, de Denk ve... draft Ömer Ayşikti drafttan seçer konserel yine kendi draftları yani bu uzarı hariç... Ki zamanında <gülüyor> Haynink hani yani, e, de onların draftı. Yani. O da sayıdı, <gülüyor> sayabiliriz tabii yani. <gülüyor> muhteşem bir draft seçimleri yaptılar. hepsi iyi sahalardan değil yani. A, da onu da diyecektim de. ben de. Yani. hani Cleveland gibi uzun böyle da. sürekli lotayadan seçip şey yapmadılar. İyi draftlar yapmadılar. o İşte. Jimmy Butler falan böyle bu, bu seviyeye çıkması öngörülen bir oyuncu değildi. İkinci tur muydu Jimmy Butler? Büyük ihtimalle ikinci tur. Tamam. Kalma hatırlamıyorum şu anda. Ee, ki bu sene mesela Toni Snell diye bir oyuncu kattılar. Yani daha çok dediğim gibi bir şey görmedik ama bazı şeyleri elinde olduğu yani potansiyeli olduğu belli. Hem oyunun savunma, en önemlisi savunma konusunda zaaf yaratmayacak oyuncu yani. Hatta orada bir güç haline bile gelişebilir. Gelebilir zamanla. 30. sırayım şu anda. Cimbatlar otuzuncu sırayı. Birinci turun sonu. Şimdi böyle düşününce e, Chicago'nun bu takası da ee, bence kayıp büyük yine den, denge kaybetmek yani isim olarak çok önemli bir oyuncu. Oyun sistemi içinde Tivan'un ısrarla takımda tutun dediği bir oyuncudu. Çünkü Tivan'un sisteminde çok önemli bir yere sahipti. Yani çünkü oyunun iki tarafında elit seviyede oynayabiliyor. Ha, sakatlıklardan dolayı bazı istikrar problemleri oldu. Ama <gülüyor> sağlıklı olduğu zaman tamamen iki yöne de yönelebilen bir oyuncu. Peki şey, e, Chicago 3 yıl 10 milyon, 3 yıl 30 milyon yani kontrat nerede? Bu konaktan düşüyorsun yani e, Hı, evet, yani. Evet aşkın oldu. Hı. Ne diyorsun? Yani ben o kontrata biraz güldüm açıkçası yani. Hem çok kısa hem de fiyatı düşük gibi geldi. Hani Ben yine tabii ellerinde şeyi tutmayı yani çok Chicago kontrat yüksek veren bir takım değil zaten ama benim kafamda 4 yıl 48, 4 yıl 50 civarı bir şey vardı. Yani dört yıldız, sekiz kabul edemiyoruz onda. Evet tabii o. Ezebilirdi. En azından. Bu ne? Yani ne Şiaço'nun elinde abi bir tane maksimum roz var. Ee, Carlos Boozer'i iyi bir kontratı var. Noah'ın yine iyi bir kontratı var. Taj Gibson'ler bence e, biraz fazla. Ya Taj için. Yani özel çağrıldığı oyunculuğu içinde söylemiyorum da yani yedekten gelen bir oyuncu için ve elinde bu kadar çok e, yüksek kontratlı oyuncu varken 9 milyon vermek senelik bence o biraz fazla. Yani tercih 9 vermişken Golden'e 10 verse tabii kabul etmez öden yani. Evet. Sonuçta aynı yönetim bir sene arayla verilmiş kontratlar bunlar. Belki o sorun yaratmış olabilir ama onun dışında bence yani Chicago önü var 3 yıl şu an 28 yaşında LeBron. 310 milyon. Ben yani LoL dengini aslında, yani 28 yaşında olsa bile, yani o biraz yaşlı olduğunu düşünüyorum yani. Ya sanki 3 yıl yani yıllar neredeyse şey, LoL'un düşe geçeceğini yani, tap zamanının geçtiğini düşünüyorum ya da. Ya da şu an tam tap zamanı gibi Bana öyle geliyor. Ya ben 4, yıla, yani 4 yıl 4 yıl olurdu. Hani 5 yıla da makul kontratlarla evet diyebilirdim ama Sonuçta işte 28 yaşlı olması da çok da genç bir yaş değil dediğin gibi. Yani hani 5 yıllık kontratın son senesinde 33 yaşında olacak ve hani 33 yaşında tamamen kariyeri biten oyuncular biliyoruz biz. Yani çok, çok yani çok yoruldu abi yol yani Çok yüklenildi senelerdir. Golden'in vücudu bana çok yaşlı <gülüyor> gibi geliyor yani 28 yaşının daha fazla bir <gülüyor> ağırlığı var gibi geliyor. Olgun bir oyuncu. Yani <gülüyor> <gülüyor> ya tabii, o yüzden işte yani zaten ya büyük ihtimal dediğim gibi hani 4 sene 48 hatta 52 falan bile gelse belki de denk kabul etmeyecekti. Çünkü benim tahminim Deng'in 15 civarında ve 5 senelik bir kontrat beklediği. Yani yazın tabi bunu daha net göreceğiz ama bence öyle bir kontrat hak ettiğine inanıyor. Ya bu verilebilir. Ama Chicago'nun yani şeyi de düşünmek lazım. Deng'e bunu vermek absürt olmayabilir ama Chicago veremez bunu. Yani şeyin kont Buzo'nun kontratı bu sene bitecek olsa yine öyle bir işlem yapılabilir ama Buzer'ın bir senesi daha var. Aslında böyle Buzer'ı olunca... sene sonunda Amnesty'e em edebiliyorlar. Var mı ondan haklı işte? Tabii var. Buzer'la ıı, galiba bir tek şeyin kaldı. Thunder'ın. Tandır hiç kullanmayabilebilir yani onu. Yani Perkins'ı işte onlar da sene sonunda kullanılacak galiba. Ha, yerinde olur. O yüzden Chicago'yu e bu hamleden dolayı çok eleştirmek mümkün değil. Çünkü yani bazı maddi kısıtlamalar da var illa oyunun içinde düşünmememiz lazım ama tabii bu maddi kısıtlamalar için de takımı şey yapmamak lazım yani yine elinden geldiğince karlı bir şekilde bitirmek lazım bunu bence Chicago onu yaptı zaten yani ben o yüzden takdir ettim yani bu büyük bir risk denge göndermek şampiyonuna yarışıyorsan ama kadındaki diğer oyuncular hani bir bir buçuk senelik bir yapılanmayı daha kaldırabilecek durumdalar Zaten Rolls sezonu kapamış. Yani Rolls seneye kadar olmayacak önümüzde. E bu sezon zaten artık hani denkle gittikten sonra çok fazla bir kazanma şeyleri kalmayacak. Yani hırstan öte yetileri kalmayacak. Doğuda bile olsalar e sonuçta rotasyon iyice daraldı. Kadronun en önemli iki oyuncusu gitti. Dolayısıyla bu sene de draftdan yüksek sıra seçim yapacaktır. Ve aldığı draft hakları var. Bunları düşündüğümüz zaman Chicago'nun dediğim gibi hani bir draft hakkı Herhangi bir takıma gitmesiyle işte Chicago gibi Utah gibi bir takıma gitmesi arasında fark var. Çünkü bunlar çok daha değerli oyuncular alabiliyorlar orada. O hmm. yüzden Şunu da de... Draft'tan e, Charlotte'un draft hakkını aldılar. Bir 12 korumalı. Yani Charlotte NBA'nin en iyi 12 takımından biri olursa draft hakkı Charlotte'u koruyacak. Eğer bunun dışına çıkarsa e, draft hakkı Chicago'ya geçecek. Yani Chicago şöyle diyelim Hmm, Doğuyu atıyorum yani 13 Doğu işte 10. bitirecek gibi duruyor yani orlarda bitirecek gibi duruyor yani Chicago'nun 10 ile 20 arasında bu bu draft'ta iki tane draft takımlı alacak Aynen ve onun ne kadar değerli olduğu seneye ortaya çıkacak yani orada da çünkü bu draft hani geniş bir draft olduğu için ilk turun tamamı güzel öyle bir draft'ta da. O aralıktan hani kötü olmayan bir aralıktan iki tane oyuncu seçebilmek Chicago'nun çok işine yarayacaktır ki zaten gelişimlerine devam eden oyuncuları var. Hani Jimmy Butler'ın gelişimi hala devam ediyor ve ya Bu sene yani, biraz beni üzdü Jimmy Butler. Ben yani kişisel olarak söyleyeyim. Ya biraz daha gelişim bekliyordu. Ya Takımla çok alakalı öyle şeyler ama. Yani Tabii hani, doğ, doğru diyorsun. Hani Jimmy Butler biraz daha şey gibi değil. Tek başına alıp takım sürükecek bir şey değil. O takım düzenleri içerisinde yani den, çok denge benziyor zaten oyun yapısı olarak. Aynen. Zaten biraz da ona güvendiler. Yani cimbatların bu gelişimi sayesinde denge ellerinden daha kolay çıkartabilirler. Çünkü o onlara bir güvence verdi ve karşında yani tamamen kontrat boşaltmak için banim aldı ve geldiği gibi zaten. Ya bence hani yapabilecekleri işlerin en iyisini yapmış olabilirler. Yani oraya ekstra o küçük kontrat eklemediler. Şöyle bir şey kabul etmezdim diyorsun yani. Ee, daha önceki yazılarda yazdığınız çok oluyor mu? Yani, Eric Gordon veya e, olur muydu tam bilmiyorum da mesela Jeff Green klasında yani çok üst düzey değil. Yine Loaldenk ayarında farklı tip oyuncular. E, Gordon'u Tibodu çok istemeyebilirdi. Çünkü o... Evet, çok iyi değil. Çok iyi değil. Bir de yani Tivado'yu biliyoruz. Takımı savunmasından tanımlamak istiyor. Yani takım savunmasıyla öne çıkan bir takım olsun istiyor. Orada onun konsantrasyon seviyesi. Çünkü yani Tivado öyle bir şey ateşliyor ki takımın herkes hani biliyorsun 48 dakika saldırıyor böyle. Zaten hepsi 40 dakika oynuyorlar falan. O, o moda girebilecek miydi? O işleri yapabilecek miydi? O yüzden orası sıkıntılı. Ama Jeff Green hamlesi aslında Hani sene başında konuştuk, benim karşı çıkmayacağım bir şeydi. Hamleydi ama işte olur var mı yani? Bastın dengi ister mi? Bu sadece Şikago'nun istemesiyle olacak bir şey değil. Karşı tarafın da onu isteyebilecek ve karşında bir şey verebilecek durumda olması lazım. E öyle düşündüğüm zaman da bana bu takas yani sadece draft taklar olarak ama değerli draft taklar olarak ee, yaptıkları ve herhangi bir ekstra yük, maliyet, yük eklemeden takıma. Başarılı bir drafttı. Cleveland açısından baktığımız zaman olaya zaten Bynum'un hiçbir değeri kalmamıştı ki hemen yani yazılı yazmıştım. Orada Bynum konusunda kontrollü bir risk aldılar. Yani Bynum'u eklemek bir risk ama hemen her altı ayda bir çıkış koyarak işlerini kolaylaştılar ki Chicago zaten bu çıkışı kullanarak bu şeyi gerçekleştirdi. Bir yandan işlerine yaradı yani o Bynum kontratı. E, bu takımın zaten yani ilk 5'in yazdığımızda orada 3 numaranın apaçık sırıtıyordu yani bu 3 numaranın orada olmaması gerektiği çok belli yani ilk 5 oyuncusu olarak e, oraya All Star ve Kısa Forward koydular aslında yani bana sadece bunu kağıt üzerinde göstersen hani şöyle bir kadı oluyor her şeyi bırakıyorum kağıt üzerinde işte Irving, Waiters Dank, e, Tristan Thompson ve işte Oraya varacağı oyuncu herhalde şimdi ilk beş olarak ee, yani bu bu kadro çok güzel bir kadro, benchten gelebilecek bir ciritcek gibi değerleri var. Evet. Ee, Ama şöyle bir şey ki son maçlarda özellikle yani Waiters kenardan geliyor, Beattus kenardan gelmesi takım'a çok eksik özellikler sağladı. Yani bunu ben başka takımlar için de aynısını özellikle e, burukluğun içine düşünüyordum. Ben Cülojansın kenardan gelmesini gerektiğini düşünüyordum. Yani, Doğru söylüyorsun bu, aslında evet yani yani Waiters'in kenardan gelmesi şimdi kavga söylenti çıkmış yani işte, laf atışma diye kavga demeyelim hmm. de işte Irving'in çok topa hakim olması ve pasında araların işte Valide. daha iyi olması işte pas baktığında bu Waiters buna rahatsız olduğunu söylemişti e şimdi daha çok yine 30-35 dakika pay süresini alıyor daha çok kenardan geldiğinde Irving in, Irving benchte olduğu zamanlarda e, bireysel olarak sayı üretip katkı sağlayabiliyor yani bir nevi hmm. biraz daha düzgün kafalı C S mitası e sahip olmak yani. <gülüyor> yani yani aynısa ama Hander gibi Harden gibi Harden hani, ha, e, ya yani biraz ne bence ocan sındırıyor yani bugüne geldiğimde konuşuyoruz ocan sındır o o böyle düşünmesi gerektiğini düşünüyorum da bu ya epey iş yaradı dediğim Bengin çok mantıklı ki zaten hani Bench'ten Waiters gibi bir oyuncu ...getirebilmek de çok büyük bir lüks. Yani çoğu takımın sahip olmadığı bir şey bu. Bu çok da yararlı bir şey. <gülüyor> i̇şte Dediğim gibi bazı sorunlar atıldı ortaya falan. Onu çözmüş gibi duruyorlar en azından ama... ...işte yani o işin iç yüzeyi nasıl bilmiyorum. Yani o, o sorun gerçekten çözüldü. Anlık hani sonuçta bu kadar çok mağlubiyet gelince takımda olur böyle şey tartışmalar şeyler. Yani bu yani lise takımlarında bile olan bir şey. Bu öyle bir basit küçük bir sorun muydu? Anlık bir tartışma mıydı yoksa derinliği var mıydı? Beni en çok şüphelendiren o. Eğer derinliği yoksa ve gerçekten ee, Waiters, Walters örneğin Tristan Thompson tutarak devam edebileceklerse herhangi bir sorun yaşamadan denk onları kesinlikle bir seviye daha yukarı çıkartacaktır. Yani doğru doğru yere doğru adamı eklediler ki yani bu takım da işte Creepers'tan bahsettiğimiz gibi bütün takım şeyden kurulduğu için tecrübe eksikliği var yani bu takım son 4-5 senenin draftı yani baktığımız zaman ilk 5 öncülere var çıkar. E böyle bir takımda da tecrübesi olan şampiyonluk yarışında bulunmuş oraları yaşamış ve sürekli iddia olan bir takımda yer alan dengin gelmesi şey alışısından da yani basketbol dışındaki şeyleri eklemesi bakımından da doğru. Ama bunları tamamen şey söylüyorum yani denge tutabileceklerini düşünerek şey yapıyorum. Ben yani demirci olmayacaklarız çünkü bu takas yapmaya hiç manası yok. Doğru, Do doğru diyorsun. Ya bence süreceklarız. Ya bu saatten sonra bence artık birler Mike Brown yani. Yani bende çok güzel bir kadro var elinde. Artık. Çünkü bunu... Mike Brown'u bırakacaklar mı hiç sence? Ben sanmıyorum bırakacaklarını ya. Yani çünkü. Dona da öyle geliyor çünkü. Sanmıyorum yani. Ee, çünkü yani etkili bir kadro var. Her şeyi de kullanabilecek bir kadro var. Ama işte kimya sorunları olduğunu, e, soyma odası sorunları olduğunu biliyoruz. Bunlar artık çözmesi gerekiyor. Takım çünkü abi, e, yani maçlarda çok ortaya çıkıyor. Yani çok e, dikkat dağınıklığı var yani. Maça konsantrasyonsuzluk var yani. Konsanze oluyor sonuçta? Etgi de var mesela. Her türlü parçası var. Kenardan yani Gürçekle Dion Waiters'i getiriyorsun. Yani böyle bir lüks çoğu takımda yok. Gürçek şu an şey yok. Dedi. Çok Neyse. Doğru. Bakın e, Piyot şu an eksildi. Bynum meselesiyle. Bakın oraya bir, e, bir hamle yapacaklar mı? Çok derece şekli olduğunu sanırım da. De. Belki yazı bekleyebilirler oraya için yani. Çünkü evet. şu andaki nabzo bu seneki hedeflerine ulaşmak için yeterli bence. Yani kağıt üzerinde bence net Doğu'nun en iyi 3. kadrosu. Yani şu an. Yani bence e, New York'tan kağıt üzerinde Kağıt üzerinde Nets'ten Aslında Nets'ten kağıt üzerinde iyi değiller Ben de yani, onu Tam Bir tek orası kafamı kurcalıyor. Yani ne, netsin işte yani sakatlıklardan dolayı. Kağıt üzerinde ne olduğunu bilemediğiniz için. Tabii. Lopez'i yok sayıyoruz mesela artık. Yani. Aynen. Lopez'i. Her, her an bir oyuncu sakatlanabiliyor zaten. Teyoto yani 2-5 çıkıyor şimdi. Teyoto <gülüyor> yani, 3'e bu sene çok yaradı ya sakatlıklar falan. Gerçekten ben artık bu sene tamamen işi bitecek diye düşünürken bir anda kendini gösterme fırsatı var. Aynen. Bulacağım. Bu arada Şikago'yla şuna etkileyelim. Şimdi e, sene sonunda bu huzurun edileceği konuşuluyor demiştim. E, yani emniste aralığı sadece o, o an oluyor olması lazım. Yani, şu an bu huzuru emniste edemiyorlar. Hımm. E, oraya işte telefon işlemi şey aklıma geldi. Nikola Mirotic sene sonu gelecek. Değerli Madik'ten. Yani o da bu draft olmasa da bu sene yeni bir eklem eklem olacak yani. Tabi çok Ve önemli bir eklem olacak. O geçiş nasıl olacak? Geçişler hep sıkıntı olur, biraz da şaşırtıcı olur biliyoruz ama Mirotiç inanılmaz bir performansla gidecek yani çıkalaya. Ben, ben de öyle düşünüyorum yani orada başarılı daha başarılı olacağını düşünüyorum yani. Mesela Telotu üç bile şu an başarılı oluyor. Tam Mirotiç tereddüt. Upgrade yani. Aynen <gülüyor> daha iyisi. Daha iyisi yani ki o zaman da. Chicago yani çok uzaklaşmadan şampiyonluk potası da bir anda daha güçlü bile ilerleyebilirler işte. Öyle bir takas yaptılar. O güzel oldu. Aynen. Yani seneye doğu aday olacaklar. Büyük yine konu. aday olacaklar. Yani, evet. yani Rose'un nasıl döneceğini tabii ki bilemiyoruz. Yani çok büyük sakatlık da. Ya büyük o... ihtimal bence seneye yine doğu finale adaylar arasında olur. Katılıyorum yani. Şimdi neyi hocam abi? Ya yani bir şey takaslar vardı. Galatasaray Sport Unit takası. Memphis ve Jerry gönderip Port Unit kadrosuna kattı. Bu sırada da Rudy Gay'den elde ettikleri aslında şey takas şeyi ne? trade exception da. Trade exception ha, yani trade ex exception değil trade exception'ı kullandılar. Böyle biraz daha şu şutur yani Jerry Belliz'in biraz daha ıı, dribbling olan edeyim yani tepelerinin <gülüyor> orta orta mesafesi çok daha iyiydi. Yani çok bir, de, bir, bir gömlek üstü gibi oldu birazsa. Aynen öyle. Ya aslında normalde Kortum çok çok daha değerli bir oyuncuydu ama bir kariyerinde düşüş trendine girdi. Yani hani hem savunmasıyla bir şey katabilen hem bulduğu dış atışlarla işte yapabildiği bazı dribblinglerle falan hani Önemli bir oyuncuydu ve özellikle şampiyonluk amacında olan kadroda için böyle hani bir iki şeyi toparlayan oyuncu olur ya hı hı. onu yapabilecek en güzel adaylardan biriydi ama Courtney inanılmaz ya bir düşüş eğrisinde. Bu sene ona bu sene de %100 atıyor yani. Yüzde %40 %9 civarında şu %'si var %5 civarında üç, şu %'si olması lazım. Yani. Abi Gerçi bu, şu, şu Stevenson bir galip bir etkisi oldu ya. <gülüyor> yani o, herkes bir bir ara şey yani çok değil de ismi döndü rol yarışında hmm. neydi uzun oğlu Faberani <gülüyor> Jordan Crawford yani e, mucizeler ya, yani şu an gerçi onu bir normal yani maçta bir galibiyet serbestsin geçen senefelak etti daha e, iddialı bir e, takımda yani resmen daha iddialıydı onu i̇şte yani, yani. E yani önün, tatlısı... adam da çoktu aslında yani ee, Jason Terry falan yani, pozisyonu daha çok paylaşıyorlardı. Ama öyle. Ya yani, bu takasa baktığında ben Boston'ın içinden tak Boston için takımı e, takası anlayabiliyorum. Çünkü hani kortun zaten şu anda iyi oynayan bütün parçalar Boston zarar veriyor. Hatta neyse ki şimdi kurtuldular da bir yere play-off'a 3. sıradan giriyorlar hatırlıyorsun hiç. Yan yani yanlış doğrultuda gidiyorlar diyelim. Yani. Yani onlar gönderebileceği oyuncularda çünkü Cortney hani yeni planlarda yer almıyorum böyle önce bunu biliyorduk zaten. Uzun bir var Uzun bir kontratı, kontratı var, pahalı şey. bir kontratı var. Çekildi. Yani öyle bir kontratı da ve oyuncuda göndermeleri onlar için hayırlı bile oldu çünkü yani bir maç bile kazandırsa zarar şu anda bastına ki zaten Seliket boşaltmaya çalışıyorlar kontratı falan uzun süreli yüklü kontrat yük. Bu bu açıdan çok bastın kısmını çok iyi anladım. Çok da doğru bir takas olarak buluyorum. Ama yani Memphis açısından çok anlayamıyorum. Yani takas anlayamıyorum değil aslında yani. Bazı mantıklı gerekçeleri var işte. Sürekli şeyden bahsediyoruz. Biz de geçen seneden beri hani bu takımı şut atan bir oyuncuya ihtiyacı var. Hani şut konusunda sıkıntı yaşıyor. Bir şutları oyuncuya ihtiyacı var. Kağıt üzerine baktığımız zaman Libya oyun bu oyuncu ama ee, yani Memphis'in sorunları sorunu o değil bence artık. O bir sorun ama Memphis'in ana sorunu değil. Memphis'te tamamen bir yani karakter erozyonu oldu yani. Oyuncular bazında bahsetmiyorum takım karakteri olarak. Yani o dişli bütün takımı savunmasıyla bezdiren hani bu seneki bizim gördüğümüz Indiana gibi bir takımken zaten atamıyorlardı savunmayı da yapamamaya başladılar ya da etkili seviyeye çıkartamadılar ve e, şu anda. Batı'da sonları oynuyorlar ve olay o şütör eksikliğinden çıktı bence Memphis'te. Yani bu o, o, o pozisyon için, o sorun için, sırf o sorun bazında düşünürsek bence doğru bir ekleme güzel bir hamle ama Memphis bu takası mı yapmaya ihtiyacı var yoksa bambaşka hamlelere mi artık onu tam kestiremedim ben. Yani bambaşka hamle buraya yönelme seçenekleri yoktu abi. Ben onu söyleyeyim yani. Yani şöyle diyeyim abi. Joan Hollinger yani Memphis'e geldiğinden beri Bilirsen biz gün yapma daha. Yani Rudiger'i göndermesi doğru hamleydi. Aldığı oyuncular ferak ettin. Çok. Ettim. Çok doğru yani. Çok yani Rudiger'i gönderdin ama karşında eline geçen bir şey olmayınca hiçbir etkisi olmadı sana. Bu sene ıı, yazın kadroya kattığı süre agentler yer aile çukurdu olan Mike Miller şut atsın diye. Ferak Yani markası da takım için çok ee, büyük getiris var. Çok, Çok büyük getiris Ama en büyük hata da yani tabii bunda Holinger ne kadar getiris var bu, bu konuda tamamen değilim. Lionel Holinger gönderilmişsi yani sen de katılırsın. ki yani orada Kesinlikle. duran yak, yakışıklı yani Tatun Tekinler ne suçu vardı yani Takım buraları <gülüyor> o getirdi abi. Yani e şu o, an zaten Lionel Holinger işsiz olması ayrı bir şey, ee, bir mystery. yani Cleveland gibi sonu ya da e, Washington gibi. Hmm, düşünüyorum yani belki Brooklyn böyle takımlara yani Line Olympics getirilebilir şimdi veya sene sonunda büyük katkılar da sağlayabilen bir er ar kazanabilirse çünkü yani eee yani oyunculara saygısını kazanabilecek bir koç. Ama şu takım yani başkan neler yapsın eyvallah diyorsun. Yani kim yapabilir? Mesela T-Shane Prince 2 yıl 7 milyonluk kontratı, 8 milyonluk kontratı. <gülüyor> kim alacak? Kimse almaz. Eee Mykle göndermezsin yani. Bence e, NBA'in en underrated oyuncularından biri bana kalırsa Al Horford, Greg Monroe yani bir ara böyle bir şey konuşalım. <gülüyor> <konuşur, NBA 'ın>, Doğru. <gülüyor> yani bunu gönderemezsin. Fonier'in 4 yıl 5 milyonluk 4 yıl 20 milyonluk kontratı var. E bir de göndermeyin çok manası yok. Yani, çok manası yok. Karşımda ne alacaksın? Yani bir tek Zekren Ruh oluyor. İşte Zekren Ruh'da gönderirsen gireceğin şey Rebuilding Yok. Doğru. Yani çünkü onu yapmak istemediler. En azından bu seneydi oynayalım dediler. Ama bu sene de kalamayacaklar. Ben güzel kalamayacaklar. Yani ben Batı'da şans vermiyorum. İşte o, Yani bilmiyorum. Boğazan gönderecektiniz ya, ekranda. Yani senin dediğin doğru aslında. Yani başka hamleleri yapmaları dedim aslında başka hamle yapmaları değil. Onların yazın, Hollins'i takımda tutmaları lazım. Zaten yani... Hani ilk duyduğumuza da hiçbir anlam verememiştik biz yani. Menfis'i durduk yere şampiyonluk adayı yaptı. Herkesin vazgeçtiği oyuncuları bir araya getirerek. Onlarla bir sistem kurarak. Şimdi bunu yapan bir adam ve hani takımda oyuncular yetenek bazından çok iyi olur. Çok üst seviye olur ve sen dersin ki hani başka bir koç da zaten bu takımı götürür. Ya da hani sistemi değişmesi çok fark ettirmez. Ama Menfis öyle bir takım değildi. Menfis belli işleri yaparak iyi bir takıma dönüşüyordu. Yoksa hani oyuncular tek e, hepsine baktığın zaman zaten hani bence hiç saymıyorum. Böyle müthiş spektaküler oyuncular değil ama o verilen işleri çok iyi yapan bir takımdı ve hani bir tane hani Zekrandorf'un biraz daha performanstan düşmesiyle her yani iki tarafta da yıldızı diyebileceğimiz bir Mark Ul etrafında güzel bir oluşumdu. Yani, yani militan gibi, Connelly'ninle Hakkandı'yı <gülüyor> salıyor, da abi önüne. İnsanı bezdiren bir... Yani geçen sene Tony Parker'a kadar kimse ilacını bulamamıştı yani Parker popuğu için tabii. Söyle, yani kimse ilacını bulamamıştı. Ve acaba oradan mı bir done alıp ona göre şey yaptılar onu anlamadım yani hani... O, o çok şey değil bence sistemi değiştirme açısından hani bak buraya geldik burada işleme diye değil yani. Sonuçta en iyi sistemi kursam bile... NBA'deki tek takım değilsin. Tek en iyi takım değilsin. Yani San Antonio'da NBA'nin en iyi hücum eden takımıydı ve seni o sistemle geçebilir. Ama bu sistemimize ıslah etmen lazım. Çünkü dediğin gibi yapabilecekleri hamleler yok aslında. Yani, yani T-Jampionist'i gönderebilirsin. Kim alacak? Zegrandov soru işareti. E diğer oyuncuların zaten o kontratlarla bulabildiğin en iyi oyuncular. Zegrandov bir takım var galiba. Şu an. Nivolins. Nivolins'la e birkaç hafta önce. Galiba onu burada konuştuk mu? Tam emin değilim. New Orleans'ı bir adam almıştı. Zenkland olsun kendi HP olarak kabul etmişti. İşte haklı da yani bu takım için hala her şeyini veriyor. Yani arada maç kazanıyorsa Zenkland olsun yüzüğü hürmetine kazanıyorlar. Kesinlikle. Kim gelecek yerine bir de yani onu da değerlendirmek yani, lazım. İşte. Ya ben size küçük bir pazarın bile şimdi yani Yeniden yapılanması elinde <Gülüyor> böyle kontaklar var. Çok doğru. Yani şu son işte 2000'lerden bu yolda. Gasol ailesi üzerine bindiler. Bir Gasol daha geliyor ama <gülüyor> yani hani ilk Gasol şeye götürdü. Pilyofo çıkarttı. İlk. Hiç galibiyet alaması da. 3 kere falan çıktılar galiba. 12-0 mıydı? 12-0 0-12 <gülüyor> Sıf yani. 12 maçtı. 3 <gülüyor> kere süpürlükler. Şimdi Mark Gasol ile bir daha gittiler ama... Üçüncü kardeş gazol, bence bir şey yapamaz yani. Ona güvenmiyorsun <gülüyor> mu? O kadar da gazolleri bel bağlamasınlar. Canım. Yani başka bir şey, başka bir çözüm bulmaları lazım artık. Bu bu bu bu, bu bitti. <gülüyor> <gülüyor> ne olacağız artık? Çünkü gazollerden evet. medet ummaktan mutsuz. Şimdi verimli superleri kullanlar ha mı? <gülüyor> <gülüyor> bir de aileden gelen hepsi aynı seviyede olacak. Yani yani büyük bir şans aslında. İki kardeşide bu kadar elit seviyede olabilmesi yani. Evet. Ya şey var. Memphis'te tabii ki zor olacak. Yani Memphis gibi küçük pazar takımların işleri zor zaten. Bunu kabul ediyorum zaten. Çok da yüklenmek istemiyorum ama en azından geçen seneki kimyayı bir iki sene daha şey yapıp, yani şampiyonluk gelmeyebilir. Batı finali de gelmeyebilir. Ama biz bildirdik ki her sene yani Batı playoff'unda Memphis'e karşılaşan takımın canı sıkılacak. Yani o güzel bir şeydi ta Holinger gerçekten başarısızlık abidesi ya şu anda. Aynen. Ya sevmediğimiz için de iyi olacak. Çok düzgün söylemiyorum ya Holinger'in başarısız olduğunu. <gülüyor> ben kesin kötü olması tabii ki. Ben ben severdim yani geçen sene. Aynen. Ama Holinger'ın da çok başarılı olmasını istemezdim saçma sapan formülleriyle. Eee şey neyisini var abi? Andrei Andrei Miller'ın bir olayı oldu. Hı. Hmm. Ondan biraz bahsedelim istersen. Ondan bahsedelim. Anderby'nin Denver'dan gönderileceği düşünülüyordu. Aslında birkaç gün önce Woznarowski'yi son kısıkçı sahip falan demişti ama Anderby'nin hala Denver'da duruyor. Denver'ın şu an yani bugün çok çıktı. New York yeniyor. Daha önce Golden State'in, Washington'ın e, ilgilendiği söyleniyordu. Ama yani bugün çok New York haberleri dönüyor ya? Ya ilk iki... Opsiyon çok mantıklı. Çünkü Jared kaybettikten sonra zaten, zaten genç boyunca Avrupa'da bile belki Euroleague seviyesinde bile ipleri eline alabilecek bir oyuncu değil. Henüz. Ben çok daha iyi seviyelere gitme potansiyeli var. Kabul ediyorum ama hani geçen sene Jared Jack'ten sonra sonra oradaki boşluğu doldurmakta tabii ki doğal olarak çok yeterli olamadı. Yani biraz da tecrübe isteyen de bir iş o. O konuda hani zaten hani tecrübeli eli düzgün kart değil direkt aklımıza gelen ...tip olduğu için Andre Miller Golden State için çok doğru bir te, e, tercih olur. E aynı zamanda Washington için de yine onlar da yeniden kurulan bir takım. Yani John Wall çıktığında ya da o o beraber oyundayken belki farklı sistemlerle oynayabilecek Andre Miller gibi bir tecrübe. E, bir de hani Andre Miller biraz daha saf oyun kurucu dediğimiz tiplere daha yakın. Yani daha çok top paylaşımı seven bir oyuncu. Bola da rahatlatabilecek bir oyuncu. O da çok mantıklı. Ama New York... Yani... Niye ya? ya? Ne yapacaklar Ander M'dir'i yani? Ander M'dir orada ne yapacak? Ne gereksiz Yani New York'un yaptığı bütün hamleler gereksizleşmeye geldi. Yani, gereksiz görünmeye başladı bana ya. Ander ya şöyle bir oyuncu ki bence en büyük her takıma katkın verebilirim. Önce. Beni çok beğendim. Yani 40 yaşına kadar geldi. 37, 38 yaşında. Golden State çok iyi uyuyacağını düşünüyorum. Yani Andemir biraz böyle yavaş gözükse de aslında yani yüksek tempolu basketbol çok iyi oynayabiliyor. Yani bunu Denver'da senarca gördük ve yani yarı sahayı çok iyi oynamaya. Yani yüksek tempolu koşmasa bile çok iyi koşturur yani. Evet Tabii evet doğru söylüyorsun. Oyun zekasıyla yani çok şut, çok iyi şut olmasa yani hiç şut olmasa çok iyi demeyeyim. Hiç şut olmasa da. Yani Golden State'de ben çok iyi uyacağını düşünüyorum. Yani New York'a da katkı verir. New York bu ara güzel bir yer ve ekipi yapabilmesine yardımcı olur da yani bilmiyorum. New York'un tabii çok daha büyük problemleri var. Yani o yüzden de işte. Yani Andre Miller'a da yazık. En azından böyle Golden State'e gitsem mesela playoff'ta bir maç kazandırır ve her şey başka bir güzelliğe gelir yani. New York'ta en fazla dediğin gibi playoff potasına sokar. ilk turda elenirler yine yani. Ya ne New, New York Denver boru hafta olmuştu ya. Sürekli takat oldu. O Camero'dan şey... açılan şeyi dolduramadı. Aynen. Bir ara şey vardı. Hmm, bu Liverpool, Galatasaray hattı vardı yani. Eski Liverpool topçulara <gülüyor> Galatasaray'da oynuyordu yani işte Kivurlar, Baroşlar, Abel, Şavgerler falan. Şimdi Denver, New York Borat'ta oldu ya. Herkes Doğrudu abi. Gönderip, gönderip gönderip duruyorlar. Sırıyor. Yani öyle abi Denver'a işte değinebiliriz biraz. Yani Denver'ın Bu sene P.O.F. fotosında e, son düştü mü? Şu an ilk 8'de değiller. 9'un sıradalar da yani bir, en alta gitme ihtimalleri de var. Tabi orası çok karışık olduğu için. Ya ama ben... Hele de şeyde... Şimdi... Ameliyat olacakmış sanırım. Ee, hmm. Phoenix... Blesso. Blesso da ameliyat olacakmış. Phoenix'in yavaş yavaş artık o... Playoff potasından düşeceğini tahmin ediyorum. Gerçi onlar sürekli şaşırtıyor ama... Yani diyor, düş, düşerler abi. Yani orada... Bir, diğer takımlara baktığımızda... Bir takımlık bir boşluk oluşuyor. Ya oraya da girme şansları var. Ama yani bilmiyorum ben biraz New Orleans'ın bir atak yapacağını da bekliyorum açıkçası. Yani Fylaus'un bu buluşan efsane bir performans yani efsane demeyeyim de kendi kariyeri için en iyi sezonunu gerçekleştirmek istiyorum. Yani 18 sayı 8, divan, 8 asist pardon 17 sayı 8 asist bu m, ikili orklamayı yakalıyor 3 oyuncu var. Tyler Olson'a başlayın değil de. ee, Chris Paul, Stephen Curry, John Wall. 17. Yani 18 yani sayı 8.5 asist. Bu kolay yakalanabilecek. Şey. Ki ben mesela merak ediyorum. Tyler Olson'un yeni sistemde çok ayak uydurup uyduramayacağı bir soru işareti benim için. Sene başında. Yani biraz epey epe antı... Yani orada epey antı... Bunda tek tek not alayım da sonra altına taşıma. Tyler Olson... Yani orada şimdi Minnesota zorlayabiliriz. New Orleans. <gülüyor> abi Holiday. Holiday sezonu kapamıştı galiba. Holiday yani süre vermiyorlar. Bir saniye. Ya? Holiday sezonu kapatardı. Yani şey sakatlandı. Ne kadar olduğunu şu an tam hatırlayamadım. Ee, sezonu kapatmış olması lazım. Galiba tam açıklanmadı da. Ha, o zaman davet indirim dince işte belli değil ne zaman yakın büyüyordu? zamanda olanları da yazıyorlar işte 3 4 gün 5 6 gün falan olsa bile o, çok vurdu yani. Şimdi draft takları da yok. Yani süresiz süresiz hala süresiz şu an sporcu hala süresiz şekilde. Ne zaman olacak belli değil. Bunda wicket çok uzun süre yani böyle kolay kolay süresiz sakat açıklamaları yapmıyorlar. Yani New aydan başlıyorum. Bu da New Volus'un elini kolunu bağladı. Yani New Volus bütün hisleri aldı artık. Kötü yani ben bu bence bir şansı var. Yani baktığında dallasta düşebilir orada. Evet, ne? Yani ben da... galibiyeti var şu an. Miraç Toylar ikisi zorlayacak. İşte Andre Miller'ı herhalde o ilişki bitti gibi ya yani çünkü küfürleşmeye kadar gitmiş olay. Çok kolay dönümde bir nokta değil oyuncuyla koç arasında böyle bir olayın olması. Hani iki oyuncu arasında olsa daha rahat çözülemeyecek bir şey de koç olunca biraz daha denklem değişiyor. Ama zaten ya Denver için biraz şey e, öyle Miller'ın gitmesi çok hayati bir şey yapmayacak çünkü zaten Denver'ın ne olacağı da belli değil yani. Ya bir şey olabilir yani daha farklı bir yani gün bu takas yapmamalarının sebebi olabilir yani belki. Ee, şimdi, Dengare dönecek. Tabi onun dönüşü de etkileyecek. O önemli bir partide Amuric. Tabi, yani nasıl dönecek sanmıyorum. İki an farklı bir takısa gülebilirler. Belki bir isim kendisi. Onlara bakmak lazım. Az önce şeyi konuştuk mu ya? Şimdi kafama takıldı da. Bynum'la ilgilenen takımları. Konuşmadık değil mi? Yok, konuşmadık. O konuşmadım. atladık, ona dönebiliriz ya. Şimdi diğer takımlara geçmeden. Ee, Şengaydan vardır bir takım kesin. Miami ile Ya o da işte ya yani Miami zaten uzun gördü mü? O kumarı illaki oynuyor yani ki bu senenin başında Greg Orton geldi biliyorsun. Yani bayın ya Bynum, yani şu an artık maç oynayıp oynayamayacağı bile bir soru işaret yani sakatlıklardan dolayı. Hiçbir zaman Lakers'taki buyne'im olamayacak, onu gördük. O yani. kesin. Ama şu an oynayabiliyor yani. En son ayrıldığımda oynayabiliyordu. O Oynayabiliyordu. Hani Birkaç gün zaman... bowling oynamadıysa, <gülüyor> daha iyi <çıkabiliyordu. gülüyor> Ama işte herhangi bowling oynama riski var. Yani, zaten o riski alabilecek, şampiy net şampiyonluk takımları o riski de şu anda sene ortasında. E, uzun eğit, yani ihtiyacı olan da çok acil ihtiyacı olan iki takım var. E, Mayim zaten o Big 3'yi oluşturduğundan beri o özlemini dindiremediler bir türlü. Ee, i̇kinci de Clippers Çünkü DeAndre Jordan'la yani Dark sene başında her ne kadar 3 yıldızımız var dese de herkes biliyor ki playoff'larda DeAndre Jordan'la yola devam edemez. En azından bir hediye olması lazım yani. Öyle bir şey de yok şu an. E, öyle bir şey de yok şu an yani. Yani o... onlar için, ikisi için de ya asla mantıklı kâğıtları ben Bynum'un bir şey verebileceğin... Ha bir şey çıkarsa... Onun içinden bileş gibi bir şey çıkarsa... Alan takım için büyük kazanç olur da... Yani ne bileyim sen... Bynum'dan sence katkı gelir mi saatten sonra? Yani gelebiliriz. Şöyle diyeyim. Mesela sene başında... Miami Bynum istiyordu sizler Yani geçen senenin... Bu zamanları değilim Ben Miami'nin Bynum'u alacağım düşünmem. Yani çünkü Miami'nin yani... E, bence... Şu an yani... E, biraz ıı, şampiyonluğun birbirine bağladığı bir kimya var bence Baynes şampiyonluk amacı bağlıyordu şu anda işte şampiyonlukla alınan galibiyetler bence biraz bağlıyor çünkü ara ara bence işte Baynes-LeBron kavgası <gülüyor> falan yaşanmazdı yani Channels ara ara bir vuracak zaten ya yani. ara ara bence öyle sıkıntılar çıkıyor gibi o yüzden öyle bir risk giymeyeceklerini düşünebilirdim Baynes ya bir de şampiyonluğun hala en önemli üç adayından biri dört adayından biri Hı. Yani böyle Bynum almakla şampiyonluk adayı olmayacaktı. Zaten şampiyonluk adıyla. Ama senin başında Greg Gordon ve Michael Beasley gibi sorunu, basketbol olmayan sorunu sadece kafa olan adamlar aldılar. O yüzden Bynum riskinde oynayabilirler. Yani bunun böyle bir kumarı bence daha kötüsü. Hatta yani Beasley'de oğlum Bynum'dan belki daha kötü kafada adamlar onları aldı Yani o yüzden Bynum'u alabilirler. Ama Bynum katkı verir mi? İlla ki verir. Ama bence yani e, psikolojik olarak bozma ihtimali daha yok. Yani bu sene Kıymar'da oyun geldiği halde bile bence bir fayı var. Yani şu durumda. Vardır yani. Doğru diyorsun. Ama yani eğer yani şu anki basketbolu bile Miami'nin bütün uzunlarından daha iyi. <gülüyor> yani 20 evet. dakikada bile oynarsa Miami'nin bütün uzunlarından daha iyi. Clippers için Clippers için daha ıı, denenebilir bir an geliyor geliyorlar. Yani onların çünkü böyle bir riski böyle bir kumar atmak zorunda. Clippers'in yani şey oynama ihtimali yok. Başka türlü zaten şampiyonluk adayı olamazlar. O açık yani. Yani aday olur da böyle yani illa sanki aday olur. olur yani. Biz batı final nez playoff bittiğinde yani şeyde playoff safhası başladığında Clippers'i yazacak durumda değiliz şu anda. Yani aynı, Sadece direkt kias sanki şeyin biraz. Sanatsız e San Antonio tabi eski. Westbrook'lu oklamın. Westbrook'lu oklanmanın. Ve belki de yani şu an Warriors inanılmaz bir bas yapabiliyor. Andrei Igadova'yla. Yani Igadova'nın platformuyla. Belki onlar da Clippers'ın önde. Yani belki o ilk dörtlüğe alınabilir. Onu ayrı bir tartışma bir şey yaparız. Yani şu an bir projeksiyon yapsak bence Old Set önde. Clippers'ın? Evet. Bence de öyle. Yani Portland. Bari de. Portland olmayabilir belki. Portland, yani Portland biraz daha tedbirsizden sonra gelip de Evet ben de katılırım ya. Daha çok şanslı. O yüzden işte Bynum gibi bir hamle yapmak zorunda kalabiliriz. Zaten o yüzden Stephen Jackson'ı O yüzden <gülüyor> e, bir ay önce yani Darius Monsi'yi imzaladılar. O yüzden Hidayet Türk olmuyor. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> içindir bu ölçüle gitiyor. Yani Bynum'la deneyebilirim. Bak kodalar aslında, aslında sıkıntını. Aynen. O kadar şov yaptılar abi. <gülüyor> olay değil yani. Bu Leaklis'ın altında ezilir misiniz yani? olay değil. Böyle iki, iki topçu alınca yani dosen insan şampiyonlu takım olacağız diye kalkmayacaklar. Kapat konuyu kapat. Açarım geçenki maçı bak. <gülüyor> 40 sayıyım diyor. 39 sayıyım. Neyse. Ee, ya yani yine de bence şampiyon yani. ihtimalleri var. Var da biliyorum yani. Hmm. Ama ben... Ya var diyorum da ben hiç inanmıyorum, biliyorum. işten <gülüyor> sonra Clips'in hiç şampiyon olabileceğine inanmıyorum ya, sene başında mı benim? Ya Clips'in diğer takımlara göre bence durdurulması biraz daha kolay bir Öyle ya, memnunam o da kolay bir takım. Çok da, iyi, çok da iyi savunma yapmıyorlar yani. Yani bu şeylerin çok X'e katkı vermesi lazım. Tam Reddick şu an sakat, Lady Reddick. Ee, Dudley hiç katkı vermiyor yani, Dudley'in biraz daha katkı vermesi lazım. Yani kenardan. Senin ayaklara biri ya. Hani kenardan yani böyle iyi adamlar yiniyor aslında Cemal ee, falan da. Yani bilet suyu bence daha arıyorlar yani. Bilet yani bilet su daha kalsı daha iyi olursa on. Makul değil yani kalsın. Cemal Kırıfkıran da bilet sattıysa daha iyi olabilir diye. Bence de ama biraz daha bilet suyu alakalı bir takaslı bence zaten. Yani evet. bilet suyun gitmek istemesi ile alakalı. Başka hal Şey olayı var yani. Milwaukee'de olay durumlar karıştı. Ondan bahsedeyim. Biliyorum haberin var mı? Nellie Sanders'la gelin yıl kavga etti. Kavga etmiş yani. Nellie Sanders işte yani, çatlak bir oyuncu. Bu bir şey. sene felaket. Hiçbir şey oynamıyor. Ee, gelin yılda işte soymalısını tartışmışlar, küfürleşmişler yıl e, yılda e, en azından ben e, aldığım paran hakkını veriyorum demiş. İşte, Epey yuruklaşmaya kadar gitmiş olduğu söyleniyor. Ne kadar doğru tam e, diyemiyorum da orada işler diyecek. Milwaukee yani, de rezalet bulundu şu Milwaukee yani. zaten ben, bence şeyden daha kötü yapılmış. Bu Son yıllar benim en, gördüm, en kötü gördüğüm takım. Şimdi işte seninlik şahı. Şey Cleveland vardı bir rekoru kiran. Evet. Ama o biraz evet. daha psikolojik bir kötülük. Aynı. Yani. O Cleveland'ten daha kötü takımlar var. yani. Mobilemsı. Aynı. O ne farkı O Cleveland'ten bence daha kötü takımlardı. Da. Daha kötü başladı oynuyorlar. Bu arada takım var. O Cleveland zamanı doğu en azından biraz daha iliyüzü düzgündü. Yani Milwaukee çok çok çok çok çok kötü durumda ya. Yani bir bak ki bence şu an açık ara NBA'nin en kötü takım durumunda. Bilmiyorum ya da bana öyle geliyor. O kadar kötü oynuyorlar ki yani. Ama yani zaten derece olarak da NBA'nin en kötü takım durumdalar. E şimdi Larry sonlar yani zaten yeni yapılanma peşindelermiş. Biz hani, biz sene başında onları yine o playoff potasına tutunan takım olacağını sanıyorduk. Öyle değilmiş ya da yapamadılar onu. Mecburen yeniden yapılanmaya döndüler tam. Onu da kestirmek zor ama şimdi Larry Sanders bu parçada Birisi olmasını istedikleri oyuncuya sonuçta hani geçen sene özellikle <gülüyor> insanlık dışındaki bloklarıyla falan e, O çember altını savunmasıyla en azından en yani savunma yönüyle e, Etkili bir pilot olacağını göstermişti Ama işte o, o onun da psikolojik sıkıntıları var zaten hani Çok kafası yerinde bir oyuncu değil 27 bu arada Milvaki takas edildiğini açıklamış yani esniden. Yani takas etmek istediğini açıklamış. Açıklanmış mı? Söylentiler diye geçiyoruz. Yani. Açıklamış yani, e, Yapacakmış ya. Yani Milvaki de yapsın da ya Milvaki o kadar karışık ki yani ne yapacak böyle gerçek bir soru şeridi. Ya. Yani, Kazodaki oyuncular işte iş yararları var Artık hiçbir şey olmayacak. boşak kontrat olmuş oyuncular var. E bir de bütün takım hale <gülüyor> ya. Bütün, bütün takım kötü oynuyor şu anda. Yani. Belki de bu takım bu kadar kötü bir takım değil. Bir şeyleri çözmeleri lazım ama yani. Ama şöyle söyleyeyim. Yani sırf bu sene üzerinde konuşursak, bu sene Gary Neal Sanders'dan daha iyi oynuyordu. Abi Sanders hiçbir şey oynamıyor. Sanders hiçbir şey oynamıyor çünkü. Safi zarar yok. Safi zarar e Şimdi mesela nasıl gidecekler bu? Mesela ya Radyo alan takımdan bahsediyoruz, yani şimdi O kadar saçma işler oluyor ki Milwaukee'de Herhalde artık Kim varsa gönderecekler ve Sıfırdan mı yapılanacaklar? Kontratlar ne durumda onu da bilmiyorum da Yani Antetik'in, O çocuk Oraya gidmeyedi yani İyiydi yani Ersan da bir kurtarabilirdi Ersan Sıradan bir oyuncu dönüştü, Ersan'ın bazı özellikleri vardı nasıl satayım Ersan yine klasik şeyini yaptı yani. Ocak sonrası açılışını yaptı. <gülüyor> motor çalıştırdı. Kesibi yaptırdı yani. Ersan'ın motor biraz geç çalışıyor. <gülüyor> o çalıştı mı? ısındı yani. Geçen De zaten yani... 20 sayı attı herhalde değil mi? Yanlışlıkla mesela. İyi oyuncu. Fena oynamıyor sonunda birkaç maçta. Ama yani ne ne yapacaklar? Ne yapacaklar? Yapacak? Yani Milwaukee gerçekten bu kadroda öyle çok büyük potansiyel durmuyor. Zaten küçük şehir ama bu sene işte işte bir Vikings gelir her şeyi değiştirir yani. Tamam. Ya büyük ihtimal bu sektör yani En büyük sonucu olacaklar. Ya, evet. Yani maç kazanmaları gerçekten Ol, olan... zor yani. en ee, büyük sonucu olacaktır. yani bana 20 galibiyet alamayacaklar Bana gibi. da ilgili. 20 galibiyet yani 18 falan puan, puan galibiyetler gibi ııı mi çolgan burada epey 55 dakika sürü çok da uzatmıyor yani New York takımlarını da artık haa bir de, de ondan yapmadım. azıcık bahsedelim aslında evet bah bahsedelim o da yani New York takımları o ikili birbirlerini ölümüne takip eden ikili seneye ligi yani son, son, son iki takım olarak da onun başlamışlardı ve uzun süreyle gittiler onlar o kadar kötüydü ki dediğim gibi az daha bastın şey oluyordu. 100'ün sıradan e, giriyordu şeye. play E sonlarda yani hani müthiş bir altışa girmişler diyemeyiz ama hani elleri yüzleri biraz daha düzeldi. Zaten biri sonuç yani New York sonuç Brooklyn son 5 maçını kazandı sanırım. Ki bu Brooklyn 5 maçından biri Miami maçı. Bir de Golden State maçı 9 9 galibiyetle gelmişti yani 9 galibiyet. Ha evet evet. Son sonun baştaki tek mağlubiyeti zaten Golden State'in. Nezdar her şey yanlışit olamıyorsa. Ee, yani Brooklyn'un biraz daha gözde görünür bir çıkışı var. Performans olarak da e New York da artık yani bir yerde yani şu alttaki takımlar hepsinden bir kere Carmelo var yani takımda. Tek başına bir şeyler yapabilmesi lazım tabii ki. Abi, tek Carmelo şampiyonluk için şey yani... soksun demiyor mu? Bence şunu söyleyeyim. Bence Carmelo kariyerin en iyi sezonu oldu aynen. Tam sorarak. E yanında kimse katılmadığı için ancak bu kadar çıkıyor yani. Ama onlar da işte son 10 maçta 5'ini kazandılar. Sonuçta niye oynuyorsun Ciyasi? Ya Ciyasi bir de o kadar sen. Sen tam gönderemiyorsun. Oynatma ya. Kadro keskisin ya. Abi hiçbir yük yok zordu. Hiçbir yok. Yani şurada Champurtiki maç Champurti gönderiyorlardı daha güzel ya. Ya takımın tek eli tutulacak takım ya oyuncusu ya. Onu da ellerinden göndermek için her şeyi yaptılar. Ama yani New York bence Plymouth'a girme ihtimali var. Girecek gibi de sanki. Ama yani New York'un sorunlarının çok yapısal olduğunu biliyoruz. New York'un uzun süre çözülemeyecek bir dünya. Böyle çok büyülü hamleler gelmezse yeni bir GM gelir falan. O da zor görünüyor. E Brooklyn'de bir tek bu senesi vardı. atışlık yani bu sene için atış yaptılar. Yani toparlandılar ama yani, kimse ilk turda bile zor bir rakip olarak görmüyor şu anda bu bence. O, o seviyede de çıkabilecekler mi bu sakatlıklar falan varken? Yani ikisi için de kayıp sezondan biraz kazanç oldu. Başka hiçbir özelliği yok yani bu galibiyetlerin. Aynen belki Koç'ta e, her iki takım için biraz daha etkili olabilir. Ya ben evet. Amari bu sene şey değil. Az önce işte Levis Endres için safi zararlı demiştim. birkaç senedir safiz herhalde. Bu sene en azından şey değil. Eksi değil yani. Evet ve bence iyi şeyler de yapıyor. Yazı kayboluyor arada yani. Ama <gülüyor> Karmalı'ya geldikten sonraki en iyi dönemi olabilir hatta. Ya bir, bir bir iyi dönemi daha var gerçi de. E genel ya o sakat olarak, tamam bir sene sonraki en iyi dönemi. Ha, kesinlikle o, o nedir. Ama ne numar var o zaman? Böylece tuttukça bir şey yok. Atladığımız... Ee, belki yani görünen arkadaşlar bakabilir mi? Teletoviç, Lebron çekişmesi vardı. Hmm. Teletoviç, Lebron'a çok sert faal yaptı için Lebron da içi maçtan sonra yakışık almadı falan. O tarz bir şey demiş. Şimdi Teletoviç de e, işte 5 maç üst üste oldu kazananı falan diye kafa atmış gülüşünü koymuş böyle işte böyle <gülüyor> Öyle bir istekle YouTube böyle Neyse e, kapatabiliriz. İyi akşamlar. Herkese Hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere o zaman.